Merhaba arkadaşlar. Bir önceki bölümde kamu yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklamaya çalıştık. Bu bölümde de yönetim ilkeleri üzerinde duracağız. Kamu kurumları ve yöneticileri karar alırken ve kamu hizmetlerini yürütürken bir takım ilkelere ve kurallara bağlı olarak hareket ederler. Kamu yönetiminin örgütlenişi, işleyişi ve sorumluluğuna ilişkin ilke ve kurallar Yönetim ilkeleri olarak adlandırılır. Açıklamaya çalışacağımız yönetim ilkeleri şunlardır. Merkezden yönetim, yetki genişliği, yerinden yönetim, saydamlık yani şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik ve etkinlik, yönetimin bütünlüğü ve yasal yönetim. Kamu yönetimine ilişkin ilkelerin bir kısmı örgütlenme, bir kısmı da kamu yönetiminin işleyişi ve sorumluluğu ile ilgilidir. Bu bölümde merkezden yönetim, yerinden yönetim, yetki genişliği ve desantralizasyon gibi kamu yönetiminin örgütlenmesine ilişkin ilkeler yanında hesap verebilirlik, katılımcılık, saydamlık, verimlilik ve etkinlik, etik ve dürüstlük gibi kamu yönetiminin işleyişine performansına ve sorumluluğuna ilişkin ilkeler açıklanacaktır. Devlet, ulusal sınırlar içinde yaşayan halkın ortak ihtiyaçlarını karşılamak ve genel yararlarını korumak için çalışır. Bu amaçla devlet, iki esasa bağlı olarak örgütlenmeye gider. Bunlar merkezden yönetim ve yerinden yönetim ilkeleridir. Merkezden yönetim, birlik ve bütünlüğü sağlamak amacıyla, belirli bazı hizmetlere ilişkin karar ve faaliyetlerin merkezi hükümet ve onun hiyerarşik yapısı içinde yer alan örgütlerce yürütülmesidir. Merkezden yönetim ilkesi siyasi ve idari olmak üzere ikiye ayrılır. Siyasi bakımdan merkezden yönetim, bir ülkede yasama organının ve hükümetin tek olmasını ve dolayısıyla siyasi otoritenin tamamen merkezdeki iktidarda toplanmasını, ve hukuki birliğin mevcut bulunmasını ifade eder. Böyle bir örgütlenme biçiminde kanun yapan ulusal meclisin dışında alt düzeyde, bölgesel ölçekte başka bir yasama organı bulunmaz. Ulusal egemenlik merkezi düzeydeki parlamentoda toplanmıştır. Siyasi merkezi, merkeziyetçiliğe göre örgütlenmiş devlete üniter devlet, tekçi devlet denilir. Türkiye Fransa ve Japonya üniter devlet biçimine birer örnektir. İdari bakımdan merkezden yönetim ise daha dar bir anlamı ifade eder. Burada kamu hizmetlerine ilişkin politikaların belirlenmesi ve kararların alınması yetkisi merkezi organlarda toplandığı gibi bunların yürütülmesine ilişkin inisiyatif de bu organların elindedir. Merkezi yönetimin hiyerarşik yapısı içinde yer alan alt birimlere, bölge ve il kuruluşlarına geniş takdir yetkisi tanınmaz. İdari merkeziyetçilik siyasi merkeziyetçiliğin bir sonucudur. Çünkü siyasi bakımdan merkeziyetçiliğin olmadığı bir devlet yönetiminde idari merkeziyetçilik gerçekleşmez. Ancak siyasi merkeziyetçiliğin varlığı her zaman zorunlu olarak idari merkeziyetçiliği de ortaya çıkarmaz. Örneğin Siyasi merkeziyetçiliğe sahip İngiltere, İsveç, Danimarka, Hollanda, İtalya gibi çeşitli Avrupa ülkelerinde geniş bir idari yerinden yönetim uygulanmaktadır. Türkiye'de hem siyasi merkeziyet hem de idari merkeziyet söz konusudur. İdari merkeziyetçiliğin dört temel özelliği vardır. Birincisi kamu hizmetlerine ilişkin politika belirleme, karar alma ve yürütme yetkisi merkezde toplanmıştır. İkinci olarak, merkezi yönetimin kendi hiyerarşik yapısı içinde bir taşra kuruluşu vardır. Üçüncü olarak, kamu hizmetlerinin, finansmanı ve harcamaların yapılmasına ilişkin işler merkezden yönetilir. Son olarak, personel işleri merkez tarafından yürütülür. Yetki genişliği, Merkezden yönetimin yumuşatılmış bir biçimidir. Bu sistemde merkezi yönetimin karar alma ve yürütmeye ilişkin bazı yetkileri, kendi hiyerarşik yapısı içinde yer alan alt birimlerin başındaki yöneticilere kanunla aktarılmaktadır. Yetki genişliği, merkezi yönetimin üstlendiği fonksiyonların daha verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla geliştirilmiştir. Bu yetki sayesinde taşradaki yöneticiler, hizmetlerin verimli ve etkin yürütülmesi amacı çerçevesinde yerel sorunların çözümü konusunda mahalli şartları dikkate alarak esnek bir uygulama gerçekleştirirler. Ayrıca bu sistem sayesinde bakanlar ve bakanlıklar gündelik faaliyetlerden kurtulmuş olurlar. Ülkemizde yetki genişliğinin uygulandığı birimlerin başında il gelmektedir. Anayasa, illerin idaresinin yetki genişliği esasına dayanacağını hükme bağlamıştır. İllerin başında bulunan vali, merkeze danışmadan bazı konularda kendiliğinden karar alabilmekte ve bunları uygulayabilmektedir. Yerinden yönetim, bir ülkede siyasi ve idari yetkilerin bir bölümünün merkezi yönetimin dışındaki otoritelerce kullanılmasıdır. Yerinden yönetim, Siyasi ve idari olmak üzere ikiye ayrılır. Siyasi yerinden yönetim, siyasi gücün merkezi yönetim ile bölgesel yönetim üniteleri arasında bölüşümüdür. Bu sistemde siyasi otorite merkezde toplanmamış, çeşitli birimler arasında paylaşılmıştır. Siyasi yerinden yönetim ilkesiyle ortaya çıkan il, cumhuriyet, kanton ve eyalet gibi bölgesel yönetim üniteleri egemenliğin bir parçasına sahiptir. Bölgesel yönetim ünitelerine yasama ve yürütme konularında bazı yetkiler verilmektedir. Bu bölgesel yönetim birimlerinin yetkileri federal anayasa tarafından düzenlenmektedir. Siyasi yerinden yönetim federal devlet sistemini ortaya çıkarmıştır. Federalizm ünitel devlet sisteminden farklı ve onun karşıtı bir siyasi sistemi temsil eder. Üniter devlet sisteminde vatandaşlarla ulusal parlamento arasına giren egemenlik gücüne sahip başka birimler bulunmamaktadır. İdari yerinden yönetim ise, yerel nitelikteki kamu hizmetleriyle, iktisadi, ticari, kültürel ve teknik bazı fonksiyonların, merkezi yönetimin hiyerarşik yapısı dışındaki kamu tüzel kişiliklerince yürütülmesidir. Bu kamu tüzel kişileri, ya belli bir coğrafi bölgede yaşayan halkı, ya da eğitim, ticaret, sanayi, kültür gibi belirli bazı hizmetleri, fonksiyonları temsil ederler. İdari yerinden yönetim, bütün ülkelerde yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Bununla güdülen amaç, aşırı merkeziyetçiliğin sakıncalarını ortadan kaldırmak, halkın yönetime katılmasını sağlamak, yerel ihtiyaçlarla hizmetler arasında denge kurmak ve kamu hizmetlerindeki verimi ya da etkinliği artırmaktır. İdari Yerinden Yönetimin Beş Özelliği Vardır İdari Yerinden Yönetim Kuruluşları özerk bir statüye sahiptirler. Kamu tüzel kişilikleri bulunmaktadır, kendilerine ait bütçeleri vardır, kendi organları tarafından yönetilirler ve merkezi yönetimle olan ilişkileri vesayet ilişkisidir. İdari Yerinden Yönetim ilkesi fonksiyonel ve coğrafi yönden yerinden yönetim olmak üzere İki şekilde uygulanır. Fonksiyonel yani hizmet yerinden yönetim, belirli bazı işlevlerin merkezi yönetimden alınarak özerk kurumlara aktarılmasıdır. Burada belirli bazı kamusal fonksiyonlar özerk bir statüye kavuşturulmakta ve bunları yürütecek örgütler oluşturulmaktadır. Böylece merkezi yönetimin hizmet yükü daha teknik ve uzmanlaşmış birimlere transfer edilmektedir. Bununla söz konusu fonksiyonların daha rasyonel, çabuk ve verimli yürütülmesi amaçlanmaktadır. Ülkemizde fonksiyonel yerinden yönetim ilkesinin ortaya çıkardığı kuruluşların başında üniversiteler, kamu iktisadi teşebbüsleri, ticaret ve sanayi odaları, barolar, tabipler birliği, mimar ve mühendis odaları gibi kurumlar gelmektedir. Coğrafi yerinden yönetim ise idari bazı görevlerin yürütülmesi yetkisinin merkezi yönetime bağlı olmayan ve karar organları seçmenlerin oylarıyla belirlenen bölge, il, belediye veya köy gibi faaliyetleri belirli bir coğrafi alanla sınırlı olan yönetimlere verilmesidir. Coğrafi yerinden yönetim, bir bölge, il, belediye ya da köy halkının yerel nitelikteki hizmetlerini kendi organları vasıtasıyla kararlaştırmasını ve yürütülmesini amaçlamaktadır. Yerel yönetimler bu ilkenin bir sonucudur. Coğrafi yerinden yönetimde karar alma ve yürütme sorumluluğu, karar organları yerel olarak demokratik usullere göre seçilmiş, il, belediye ve köy gibi yerel yönetimlere verilir. Desantralizasyon, merkezi yönetimin elindeki planlama, karar verme ve kamu gelirlerinin toplanması gibi idari yetkilerin bir kısmının taşra kuruluşlarına, yerel yönetimlere, federe birimlere, yarı özel kamu kurumlarına, meslek kuruluşlarına ve idarenin dışındaki gönüllü örgütlere aktarılmasıdır. Ayrıca bir örgütte yetkilerin üst basamaklardan orta ve alt birimlere doğru aktarılması süreci de desantralizasyondur. Desantralizasyon konusunu incelerken hizmette yerellik ilkesinden de söz etmek gerekir. Hizmette yerellik ilkesi, Özü itibariyle bireyi ve yereli güçlendirmeyi onları yapabilir, muktedir kılmayı hedefler. Bu kavram kısaca bir hizmeti ona en yakın birim yürütsün anlayışına dayanır. Avrupa Yerel Yönetimler Özellik şartında bu ilke şöyle yer almıştır. Kamu sorumlulukları genellikle ve tercihen vatandaşa en yakın olan makamlar tarafından kullanılacaktır. Yönetimde saydamlık, kamu yönetiminin, yönetilenler eliyle denetlenmesinin önemli araçlarındandır. Saydamlığın çeşitli unsurları bulunmaktadır. Birinci unsuru, kişilerin resmi bilgi ve belgelere ulaşabilme hakkıdır. Yönetim faaliyetlerinin izlenebilmesi, her türlü belge ve bilginin yönetimden gerektiğinde alınabilmesi bu kapsamdadır. Yönetimde saydamlık, kurumların ihale süreçlerini, faaliyet ve denetim raporlarını, işlem süreçlerini hizmet standartlarını uygun yöntemlerle kamuoyunun bilgisine sunmasını da içerir. İkinci unsuru, kamu politikası üreten organların toplantılarını izleyebilme hakkı ile önemli proje ve kararların halkın görüşüne başvurularak alınmasıdır. Kamu yöneticileri, gerek uzmanlıkları ve daimi statüleri, gerek kendilerine verilen veya devredilen geniş takdir yetkileri nedeniyle kamu politikalarının oluşturulması, uygulanması ve kamu harcamalarının yapılması süreçlerinde çok önemli roller üstlenmişlerdir. Bu durum, kamu yöneticilerinin hesap verme sorumluluğunu artırmakta ve yeni hesap verme biçimlerinin devreye girmesine neden olmaktadır. Hesap verebilirlik, yönetimde alınan kararları, yapılan işleri ve harcamaları açıklama, nedenlerini izah etme ve gerekçelendir gerekçelendirme zorunluluğu olarak tanımlanabilir. Kamu yetkisi ve kaynağını kullanan herkesin bu yetki ve kaynak kullanımı nedeniyle idari, mali, hukuki, etik ve performans gibi konularda ilgili makamlara hesap vermeleri gerekir. Katılımcılık Katılım kavramının siyasal ve yönetsel olmak üzere iki biçimi bulunmaktadır. Siyasal katılım, bireylerin ve grupların ulusal ve yerel düzeyde siyasal yöneticilerini seçmek ve yöneticileri kendi istek ve çıkarları doğrultusunda karar almalarını sağlamaya yönelik gösterdikleri her türlü davranış ve eylemi ifade eder. Seçimlerde oy kullanmak, seçim kampanyalarına ve gösterilere katılmak, siyasal katılmanın en çok bilinen biçimleridir. Yönetsel katılım ise, seçim ve seçime ilişkin faaliyetler dışında, Kamu hizmetleriyle ilgili temel kararların hazırlanması, olgunlaştırılması, karara dönüştürülmesi ve bu kararların uygulanması aşamalarından birine, birkaçına veya tamamına o karardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecek olanların katkıda bulunmasını içerir. Katılım süreci sayesinde yönetim, vatandaşları kamu politikası oluşturma sürecine dahil eder, onların sorunlarını, taleplerini ve düşüncelerini dinler Alacağı kararlarda onların düşüncelerini ve tepkilerini hesaba katar. Ülkemizde stratejik planların ve performans programlarının hazırlanmasında paydaşların görüşüne başvurulması, yerel yönetimlerde kent konseyleri uygulaması, yönetmelik hazırlanmasında ilgili tarafların görüşlerinin alınması ve benzeri anlayış ve uygulamalar yönetsel katılımın bazı örnekleridir. Verimlilik ve etkinlik kavramları çoğu zaman birlikte kullanılmakta ve bütün ülkelerde iyi yönetim ilkelerinin içinde yer almaktadır. 1980'lerden itibaren gerçekleştirilen kamu yönetimi reformlarında bu kavramlara önemli ölçüde vurgu yapılmıştır. Verimlilik, bir mal ve hizmetin üretimi ile ilgili girdilerle çıktılar arasındaki ilişkiyi belirtir. Verimlilik, bir işi mümkün olan en az kaynak, girdi yani insan gücü, para, Araç gereç, zaman kullanarak başarmaktır ya da mevcut kaynaklarla daha çok mal ve hizmet üretmektir. Bir iş yapılırken birim maliyetin hesaplanması ve işin en düşük maliyetle yerine getirilmesi verimlilik kavramıyla ifade edilir. Etkinlik ise bir iş veya program konusunda saptanan hedeflerin başarılmasıdır. Etkinlik doğru hedefler koyup bunları başarmakla ilgilidir ve sonuç odaklı bir kavramdır. Başka bir anlatımla etkinlik, doğru şeyleri iyi ve zamanında yapmaktır. Etkinlik aynı zamanda önceden standartların belirlenmesini, harekete geçme, örgütleme, kaynakları belirli amaçlara yönlendirme yeteneğinde ifade eder. Etik ve dürüstlük, kamu yönetiminin temel ilkeleri arasında yer alır. Etik genel anlamıyla iyi-kötü, Doğru yanlış ile ilgili değerler, ilkeler ve kurallar demektir. Felsefenin ahlakla ilgili dalına etik denilir. Etik, bir bakıma ahlakın değişik mesleklere yansıyan biçimidir. Bilim etiği, siyaset etiği, yargı etiği, sanat etiği, yayın etiği, yönetim etiği, basın etiği, tıp etiği bunlara örnek gösterilebilir. Kamu yönetiminde etik, kamu görevlilerinin Kamu kaynak ve yetkilerini kullanırken uymaları gereken tarafsızlık, saydamlık, dürüstlük, hesap verebilirlik ve kamu yararını gözetme gibi değerler, ilkeler ve kurallar bütünüdür. Bu değerler ve ilkeler, kamu yönetiminde kararların nasıl alınması ve işlerin nasıl yapılması gerektiğini belirlemede kamu görevlerine yol gösterir. Etik ilke ve standartlar çoğu zaman olması gerekenleri tanımlar ve belirtir. Etik, dış denetimlerin yetersizliği karşısında kişinin vicdanına hitap ederek iç dünyasına yararlanmayı amaçlayan bir anlayışın sonucudur. Etik değer ve ilkeler büyük ölçüde toplumdan çıktığı ve uzun deneyimlerin ürünü olduğu için toplumdan devlete yönelik bir meşruiyet işlevi de görmektedir. Kamu yönetimi ilkeleri esas itibariyle hukuksal olmaktan daha çok yönetim anlayışı, politikaları ve hizmet gerekleriyle ilgili bir konu olmasına rağmen, Anayasalarımıza da girmiştir. Özellikle kamu yönetiminin örgütlenmesi, görevleri ve işleyişine ilişkin bazı ilkeler, dar ve geniş kapsamlı olarak 1876 Anayasası'ndan başlayarak tüm anayasalarda yer almış ve dolayısıyla anayasal ilkeler haline gelmiştir. 1982 Anayasası'nda kamu yönetiminin örgütlenmesi ve işleyişi konusunda çeşitli ilkeler yer almıştır. Bu ilkeler, Yönetimin bütünlüğü, yasal yönetim, merkezden yönetim, yerinden yönetim ve yetki genişliğidir. Merkezden yönetim, yerinden yönetim ve yetki genişliğine daha önce değindiğimiz için, şimdi yasal yönetim ve yönetimin bütünlüğü ilkelerine değineceğiz. Anayasanın, kamu yönetiminin örgütlenmesi ve faaliyetleriyle ilgili ilkelerinden birincisi yönetimin bütünlüğü yani idarenin bütünlüğüdür. 1982 Anayasası'na göre idare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. Yönetimin bütünlüğü ilkesi, çeşitli yönetim ilkeleriyle örgütlenen ve farklı statülere sahip olan kamu kurumları arasında birlik ve uyumu sağlamayı amaçlar. Merkezden yönetim ve yerinden yönetim ilkeleri, değişik örgüt yapıları, farklı görev ve yetkiler itibariyle ilk bakışta kamu yönetimi kurumları arasında parçalı bir görünüm varmış gibi bir manzara ortaya koyabilir. Onlar arasındaki farklılık, örgüt, görev ve yetki ayrımı bakımındandır. Aslında bunlar, sistem anlamında bir bütünün parçalarıdır. Her bir parçanın bütünle sistematik bir ilişkisi söz konusudur. Kamu yönetimini meydana getiren kurumların, örgüt ve görevleri bakımından gerek kendi içindeki birlik ve düzeni, gerekse yönetimler arasındaki uyumu hiyerarşik denetim ve vesayet denetimi sağlamaktadır. Hiyerarşik denetim, ast-üst biçimde örgütlenmiş her bir kamu kurumunun kendi içindeki bütünlüğünü, düzenini, vesayet denetimi de merkezi yönetimle yerinden yönetim kuruluşları arasındaki bütünlüğü sağlamak amacıyla ortaya çıkan ve kullanılan bir denetim biçimidir. Anayasada yer alan yönetim ilkelerinden bir diğeri de yasal yönetim ya da kanuni idare ilkesidir. Bu ilke aynı zamanda hukuk devleti anlayışının bir gereğidir. Anayasada idarenin, kuruluş ve görevlerinin kanunla düzenlenmesi öngörülmektedir. Yasal yönetim ilkesi iki unsurdan oluşur. Birincisi, kamu yönetiminin kuruluş ve görevlerinin kanunlarca düzenlenmesi gereğidir. Anayasaya göre, Hiçbir kamu kurumu kendiliğinden ortaya çıkamaz ve kendiliğinden görev ve roller üstlenemez. Mutlaka bir yasal temelinin olması gerekir. Yasal yönetim ilkesinin ikinci unsuru ise yönetim işlemlerinin ve faaliyetlerinin kanunlara aykırı olmamasıdır.